Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, TWWF çıkan orman yangınları için bir kampanya başlattı. Kampanyaya dair açıklamada ormanlarımız yanıyor. Ülkemizin yüzünün üzerinde noktada başlayan orman yangınlarının bir kısmı halen sürüyor. Kaybettiğimiz yurttaşlarımızın ve tüm canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Sahada alevlerle, cesaret ve özveriyle mücadele eden Tüm görevli ve gönüllere şükranlarımızı sunuyoruz. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlarımızın desteğiyle tarihimizin en büyük yangın felaketine karşı yapılan büyük seferberliğe biz de dayanışmayla katkı sağlamak istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vakfımıza verdiği izin doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ve özel sektör kurumlarının desteğiyle yangın söndürme çalışmalarına destek olacak yüksek kapasiteli bir yangın söndürme helikopteri ülkemize getirildi. Yangınlara acil müdahale prensipleri gereği kurtarma ve koruma çalışmalarını aksatmamak adına yangınlar bitmeden yangının içindeki yaban hayvanlarına müdahale edilemiyor. Bu süreçte bizler canlarımızın yaralarını sarmak için çalışan yerel paydaşlarımızla koordinasyon içerisindeyiz. Desteğinizle yangının etkilerine maruz kalan hayvanların ilk müdahalesi için gereken medikal malzeme, soğuk kompres ve nakil kutularını Hızlı bir şekilde temin ettik ve sahalara iletiyoruz. Sahalardan gelen talepler doğrultusunda malzeme temin etmeye de devam edeceğiz. Bizler birlikte güçlüyüz. Yangınlardan etkilenen Türkiye'nin canlarının yaralarını sarmak birlikte mümkün, dedi. Kuzey ormanları savunması çıkan yangınlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada orman yangınları ülkemizde ölümcül ve iyileştirilemez yaralar açmaya devam ediyor. Daha da geç olmadan etkili bir müdahalede bulunulmazsa doğa yıkımının sonuçları daha ağır olacak. Bu yüzden yıllardır tekrarladığımız taleplerimizi acil, orta ve uzun vadeli talepler olarak vurgulama ihtiyacı duyduk. Hemen bugün yangınlara havadan müdahale gücümüz yetersiz oldu göz önüne olarak yeterli sayıda uçak ve helikopterden oluşan gece donanımlı bir hava filosu kurulmalı ve sahaya çıkarılmalı. Türkiye'ye ait filo kurulamıyorsa uluslararası hava yardımları kabul edilmeli. İkinci olarak orman teşkilatının araç ve personel donanım eksiklikleri acilen giderilmeli. Orman yangın alarmı ilan edilmeli. Yangın dönemi boyunca tüm Türkiye ormanları denetimli alanlar dışında araç giriş çıkışına ve pikniğe kapatılmalı. Çöp seferberliğine başlanarak ormanlık alanlar tüm ile temizlenmeli. Orman denetimleri ve tahrip cezaları arttırılmalı. Orman içinde sürdürülen tüm inşaat, enerji, madencilik ve altyapı faaliyetleri yangın dönemi ve bunu takip eden kurak dönem boyunca durdurulmalı. Orman içinde ve çevresinde bulunan tüm yerleşim bölgeleri için hali hazırda bulunan orman yangın programları geliştirilerek acilen hayata geçirilmeli. Devlet kurumları, STK, yerel yönetim ve halk bu programa uygun şekilde koordineli olarak çalışmalı. Yöre halkının zararları, sağ kalan hayvanların tedavi ve bakımları devlet tarafından ücretsiz karşılanmalı. Yaşamlarını sürdürebilmeleri için önlemler alınmalı. Bu süreçte orman ekosisteminin yenilenmesine engel olacak faaliyetlerden kaçınılmalı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle ülkemizde yaşanan ortalama sıcaklıklar artacak. Buna bağlı olarak benzer felaketler daha sıklıkta ve daha şiddetli olarak yaşanacak. Bu gerçeklik doğrultusunda yangın ve diğer felaketlere karşı iklim adaleti esaslı politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalı, dedi. Euronews'dan Sertaç Akta'nın haberine göre yayınlanan bir bilimsel araştırma, Atlantik Okyanusu'nun Kuzey Yarımküre ikliminde bir roto, motor rolü oynayan okyanus akımlarının çok zayıflayabileceğini söylüyor. Yakında dünya ikliminde bu nedenle büyük değişiklikler yaşanabilir. Atlantik meridyonel devir dolaşımı yani AMOK denilen ılık suyu tropik bölgelerden kuzeye ve kuzey Atlantik'e taşıyan büyük okyanus akıntıları sistemi atmosfer ısındıkça okyanus yüzeyinin altındaki katmanların da daha fazla ısınmasıyla birlikte yer değiştirip zayıflıyor. Bu da akımların oluşmasına neden olan dengeyi bozuyor. Okyanus akımları değişir ve devir dolaşımı sistemi çökerse bunun iklim değişikliğini daha da tetikleyici ...ciddi sonuçları olacak. İklim modelleri Amok'un bin yıldan fazla bir süredir en zayıf noktasında olduğunu gösteriyor. Ancak zayıflamanın dolaşımdaki bir değişiklikten mi yoksa istikrar kaybından mı kaynaklandığı henüz tespit edilemedi. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan bu çalışma farkın hayati olduğuna dikkat çekmiş. Atlantik Okyanusu'nun deniz yüzeyi sıcaklığı ve tuzluluk modellerinin analiz eden bu çalışma geçen yüzyılda yaşanan... Zayıflamanın muhtemel bir istikrar kaybıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin İngiltere Meteoroloji Ofisi değerlendirmelerine göre Amok çökerse Kuzey Yarımküre soğur, Atlantik'te deniz seviyesi yükselir, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki yağışlarda genel bir düşüş olur, Güney Amerika ve Afrika'daki musonlarsa kayar. Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre iki kara leylek yavrusu kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta Yıldız Beldesi'ndeki değirmen altı şelaisini kayalık alandaki yuvalarda görüntülendi yavrular. Başta fotoğraf tutkunları ve doğa severler olmak üzere görenleri pek heyecanlandırdı, pek sevindirdi. Doğa koruma ve milli parklar Sivas İl Müdürlüğü'nün aktardığına göre Türkiye'deki sayıları az olan kara leylekler beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinde uzak.